Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mahşer ve Arafat. Mahşer ahiret aleminde olacak ahirette. insanların toplanacağı bir mekan yer ahirette. Arafat'ta Arafat günü Günü'ne Arafat Meydanı vardır. Mekke'nin ilerisinde orada hacıların toplandığı gündemi. Bunların birbirine çok benzer tarafları var. Mahşer, Arafat. Önce inşallah kısaca mahşere bakalım. Özetleyerek Allah tabiriyor bizlere. Meryem 93-95 Hazreti Kerimelerinde. El er Rahim İmiküllümen samawati vel ardi Göklerde ve yerde ne kadar canlık varsa illa atirrahmanı abda. Bunların her biri mahşerde Allah'ın gelecek abden kul olarak gelecekler. Ne kadar varlık varsa, canlı varlık varsa idikal göklerde dünyada ne kadar canlı varlık varsa bundan her biri mahşere Allahu Teala'ya Mevla'mıza kul olarak gelecektir. Kul ne geliyor? Kul eslem biliyorsanız kölelik vardı. Yani abd Arapçası bunun. Bu yani kul köle anlamına gelir ki ister melek olsun, ister cin olsun İsterse kral imparator olsun, kim olsa olsun, bütün kimine soyutanacak, hiçbir şeyi sıfada kalmayacak, ancak kul olarak Mevlamıza mahşede gelecek. Yani mahşerde herkes Allah'ın bir kulu olarak gelecek böyle. Orada kimsenin makamı, mevkiyi rütbesi yok olmaktan. لَكَدْ Orada bir soru işareti insan aklına takılabilir. Bu kadar varlıklar, canlı varlıklar. Semavat, bu da semanın çoğulu. Yani göklerde ne kadar canlı varlık varsa göklerde. Yerde ne kadar canlı varsa. Mevlam yürüyor... Allah'ın hepsini ihsa etti. İhsa ehat anlamında ihata etmek. Allah'ın hepsi bunların Allah'ın ilminde ve kabzayı kudretinde. Ne kadar varlık varsa ki sayısını ancak Mevla'nın biline kadar varlık varsa bunların her biri Mevlamızın tam kuşatmasında yağıtasınlar şey <18 Merci. teleutation> böyle. Her şeyin uygulamasında. Ve addehum adda. Böyle hepsi bunların saydı. Eşhasehum, enfasehum, efvalehum ve <replicate>. amalehum. <çıkt> ne kadar varlık varsa hepsinin bunun Allah katılan sayısı var. Yalnız böyle kişisel şahıs değil <gülüyor> de alıkları her nefesleri Yaptığı bütün işleri amelleri Allah katında Sayılı bunlar muhteremler. Yani ilahi kudret insanın tabına akıl değil de hayal dâhiy ulaşmaz buna. Ulaşmaz buna. Düşünün ki denizdeki balıklar bir okyanusta kime kadar balık türleri var. Tür olarak onların sayısına geçmem bu kadar karıncalar, aslanı, kaplanı, tavşanı, kedisi, ahburun, köpeğe, tavukları, bu kadar insanlar, sonra bu kadar cinler, şeytanlar, melekler, daha bizim bilemediğimiz diğer varlıklar var göklerde, başka gezegenlerde canlı var. Hepsi bunlara Mevla Mevla kuşatmıştır. Hepsi Allah'ın Mevla'ya kuşatmasında bu Hepsi Mevlana'ma sayı sorarak biliyor ve bütün varlıkların aldığı nefesleri, verdiği nefesleri, rızıkları, her işleri, amelleri katında sayılı. Bunların her biri, yani hepimizin olacak adam mahşere topluluyorlar. Allah oturumda kul olarak kul böyle. Yani boynumuz bükülü, hiç bir yetkimiz yok, yok Paşada bir, padişahda bir, erde bir, de bir, kaplusi bir müterme belli. Mahşeda Herkes eşit burada toplanacaklar. Mahşere tabii orada sorgulama, yani muhakeme var. Mahşeden muhakeme. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Kimsenin de hakkı çiğnenmeyecek. Hakkı da çiğnenmeyecek. Bir insanın bir şeyi çalınsa, eşyası malı çalınsa, dünyada bulunmayabilir icabında. Kapandı gitti. Hayır kapamıyor, dosya kapanmıyor muhterem? Belki dünyada dünyada bu dosya kapanabiliyor ya da zaman aşımına dünyada uğrayabiliyor yine kapanabiliyor. Allah katında hiçbir dosya kapanmıyor muhteremler. Ne müfaili meşru cinayetleri var. Hep olmuş deriz, olmuş böyle şeyler. Dosyalar kapanmış bunların böyle. Ama Allah katında dosyalar açık muhterem. Yani orada herkes dünyada ne yapmışsa onun karşılığını bulacak. Bir insanın bahçesindeki bir meyve ağacından ki bahçe etrafı çeviriyor bahçe. Dışarı değil meyve, içeride bahçe içerisinde. Bir kimse birisinin meyve ağacından bir meyve tek bir dut kiras koparsa sorusuz onunla helallaşmasa dünyada ahirette hakkını verecek. Hocam. O, hocam. Dünyada çalındı, çürüpıldı, hakarete oradı, karşıdaki güçlü olduğu, yetki sahibidir, makam sahibidir, her şey yapabilirim der. O anda bir kendine güven geliyor. önümü unutuyor, Allah'ı unutuyor Cenerik her şeyi unutabilir ki şu anda yetkinin bir sarhoşluğu oluyor insanda. O makama gelince, ama mahşerde odun olacak? Kul olacak mutlaka. Yani paşa da, er de yan yana böyle. Boyunlara bir kübbelece. Yan yana böylece. Kim ne yapmış sonra da? karşı bulacak. Tabi hayır yapan o da ne yapacak orada? E sevinecek. Sevinecek ama o da üzülecek bir açıdan. Dedim, niye daha fazla yapmadım? O dünya yalanmış o dünya. Geçici falan dünyamış, dünyamış. Yani oradan bakınca dünyaya her şey değişir muhteremden. Yani şu an düşünün ki, şu an hayalen, şu anda mahşeredeyiz. Dünya ne oldu? E, kıyamet olayında dünya altı soldu. Daha tebe deniz kalmadı. Her şey yok oldu, bitti dünyada böyle Hatta dünyadaki beden de sürü topa dönüştü. Biz oradan böyle yeni bir beden verdik. Aynı ruh Onun için insanın kişiliği değişmiyor. İnsanın kişiliği, kimliği ruhtur. Bu değişmiyor tabi Değişmiyor bu. Oradan maşran baktığın zaman ne oluyor? Dünya bakıyoruz. Oradan hayalen Allah Allah o kadar koşmuşum dünyaya. O kavga, dövüş, savaş, kalpler kırma, incitme, o tartışmalar Namazdan geri kalmalar, şuadan bakayım ne yapacak? Tabii bir pişmanlık, kendini kendi kınama, yakulü, yaleteni, kadem tülü <gülüyor> ah, ah ne olaydı da? Keşf aldamasaydım dünyaya da oradan daha çok şey gönderseydim. Neden daha çok gönderseydim diyor? Eğer daha fazla gönderseydi. ...mahşerden daha çabuk kurtulur hesaptan, çabuk çıkar olmadan. Bana Orada çabuk çıkacak oradan böyle. Çıkacak. İşte demek ki mahşerin özeti bu muhteremler... ...tek bir canlı varlık kalmayacak. Dünyada olsun, denizde olsun. Mesela insanlar denizde ölüp hesilde bulunmuyor okyanusla gemi batıyor, hatta uçak, okyanus denizlere saflıyor, uçak batıyor, havadan saflıyor denizlere. E, Ormanda insan öyle bu oluyor, hatta insan uzayda ölsün, ne olsa olsun. Demek ki yerde, göklerde ne kadar canlı varsa hepsi allah Teala'nın ilminde, kudretinde, denetiminde kuşatması altında işte. Ve adam herkesin ne biliyor. Böyle, görüyor. Şimdi gelelim Arafat'a. Arafat, Arafat Kur'an bayramının Arefe günü. Arefe günü toplulan bir mekan Arafat. Diyorsunuz İslam'ın beş temel ilkesi var. Şartı İslam'ın. Beş temel ilkesi şartı var. Bunun de nedir? Ömürde bir defa hac etmek farzdır. Ömürde bir defa farz. Daha da gidebilirim mi? Gidebilirim. Ama ömürde bir defa farz. Kimlere? şartları vardır. Mevlam buyuruyor. Kimin oraya gücü yeterse onlara farz böyle. Kimin gücü yeter bakınız. Meniz te taileyi Meniz te taileyi Kimin oraya gitmeye bir yol bulabilirse gücü yetse ona bak. Burada burada bize Rabbimiz belirli bir zengini para birimi koyun burada mevlan bizlere böyle. Neden? O zaman adaletsizlik olur. Öyle insan var Mekke'de, o Mekke'de yaşıyor. Ona fareni avsunu Mekke'deki ilk işte. Mekke'de her Müslüman'a farz. Hepsine farz böyle bir şey. Neden? Bir mendiline, bohçasına, bir yaram ekmeğe bağlar icabında yürüyüp da gider. 6 saat yiyen Mekke'ye Arafa. Yiyen 6 saattir böyle bir şey. Yürüüp gidelim oraya böyle şey. Demek ki e, Çin'de de Müslüman var. Amerika'da Müslüman var. E, Hindistan'da Müslüman var. Her tane Müslüman var. Demek ki Bakın Allah'ın hikmetine bakın muhtemelen efendim. Hikmedaya bakınız böylece. Yani her şey ezelde onlara takdir olmuş. Bir Müslüman bulunduğu yerden pek ki git gidip gelme gücü varsa varsa ona farz oluyor muhtemelen Rabbim İbrahim Aleyhisselam'a buyurmuş ki biliyorsun bu konu geçmişti. Ya İbrahim Kabe'yi yapınca insanları davet et. Eğitime gelsinler buraya, buraya gelsinler. O da davet etti, davet etti. Ruhlar, onun davetine cevap verdi ruhlar. ya İbrahim, Lebbeyk ya İbrahim. Evet İbrahim emrindeyiz, duyduk. Buyur İbrahim geleceğiz diye ruhlar her bir ruh o zaman kaç defa lebbek diye cevap vermişse o kadar edecek muhtemelen bu bir mesele. Yer mahşer yerinde mahşer yerinde insanın dışında velan <gülüyor> biri vel, vel meliku saffen saffa mete gelecekler saffan saf, sürekli etraftan böyle şey. Bunun üzerine cinler, şeytanlar, hayvanlar daha bizim bile ne kadar canlı varsa gelecekler. da her biri evvelin ahrin denilen insanlarda bir de öncekiler eski çağ insanları da şu zaman insanlara da gelecek çağ insanları da buraya gelecekler. Arafat'ta da ne oluyor muhteremler? Arafat'ta da orada melekler geliyor Arafat'a da. Orada Peygamber Ruhandir geliyor oraya. Fakat orada bir de açık görünen bir tablo vardır. Nedir bu da? Arafat'ta yanın her tarafının dünyanın ülkeleri farklı. Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Çin'den, Yemen'den de. İrkleri farklı, kıtaları farklı, dilleri farklı, ırkları farklı, renkleri farklı insanlar, hepsi toplanıyorlar. Evet. topluyorlar. Bir de Arafat, yılda bir defa mahşer-ü kübranın küçük bir tatbikatı oluyor dünyada. Mahşer-ü kübra, büyük haşir anlamına geliyor. Demek ki yılda bir defa mahşir Kübra'nın dünyadaki bir tatbikatı. Çin'deki Müslümanlar geliyor, Türkistan'dan geliyor, Azerbaycan'dan Rusya'dan geliyor, yani Almanya'dan geliyor, Türkiye'den geliyor, Mekke'den, Medine'den böyle. Her taraftan insan gidiyor böyle. Şey. Kişi o zaman bakıyor mesela orada insanların tabii yapıları başka. Hem belli oluyor. Mesela yollar, bir sakin, yumuşak insanlar, daha kısa boylu mesela. Yok. Planlar medeniyetimizin uzun boylu, esmer, kara, beyaz neyse, hep farklı insanlar, konuşmaları farklı, dilleri farklı Renkleri farklı, ırkları farklı. Ama bunlar ne birleştiği burada, imanı billah birleştiği. Allah iman birleşmiştir. Aynı inşahta, aynı imana ne yapıyorlar, Arafata geliyorlar böylece. Bütün dünyaya tarafından buraya gelen insana geliyor böylece. Mahşere nasıl gidecek? Mezardan kalkan kim böyle yapıyor? fi uhra fi idahum kiyamun yen zuru. Tekrar sura, kalkacak insanların kabirlerinden şöyle bakınacaklar. Yani kabirden kalkan tabi başaçık açık, yanlayak, çıplak olarak maaşları gidilecek. Arafat da böyle muhtemelen. Arafat da, da ihrama bürünüyor. ihram giremiyor. İhram. başaçık açık, yanlayak. Ne de ihram? İhram mecazen kefen demektir kefen, kefen çünkü Arafat'taki o vakfe günü, günü mahşer yerinin küçük bir tadbikatı olduğu için ne olmuş oluyor İnsanların her biri erkekleri beyaz kefene bürülmüş olarak iki parça iki büyük havlu bir altı et beş sarılır bir omuzdan atılır, atılır. İki parça, bu nedir? Bu da mecazen kefen demektir. Yani her kişinin abi hackeye insanlar, o da ölmüş olarak kabul edilmesi gerekiyor, evini terk etti, rahatlığını terk etti, işini bıraktı, erteledi o anda, her kişinin vaktini ne yaptı? Allah'ın emrederlerinden yola çıktı, oraya gitti. Orada ihram giyilmesi farz. Haccın üç tane şartı var. Farzı var. Üç tane hacın farzı var. Bunlara birinde şart deniyor. İkisi de rükün deniyor. İkisi rükün. Üç farz var hacın böyle. Üç tane farz yerine geldi mi kişi hacı olur. Vacipleri çok. Onlar birini yapamamışsa kurban kesiyor, ceza kurban kesiyor. Onu ödemiş olur muhtemelenler. Ama bir kimse üç farzdan birini yapmazsa hacı olamıyor. İşte üç farzdan biri nedir? İhram giymek. Bu da şarttır. İkiniz ise, Arafat'ta vakfeye durmak farzdır. Bu rükündür. Bir de tam sonra dönten sonra barem günlerinde üç gün içerisinde kabe'ye tavaf etmek de bu da farzdır bu da rükündür. Peki ne farkı var rükünle şart arasında ne farkı var şimdi Bana gelelim. Biliyorsunuz namazın da şartları var, rükünleri var namazın da. Mesela namaz kılmak kıyam rükündür bu. Rükü yapmak ama rükünleri işindeki fazla bunlar. Secde dedi bunlar rükünlere bölüşüyor. Dedin namazın şartları mesela örnek bir abdest almaktır şimdi. Şart şu olmama geliyor. Şart o ibadet bitinceye kadar şart devam edecek. Rükün nedir böyle. Ayakta durup okuma bitti, rüküye gidiyorsun. Rükün bitti. Yukarıyı bıraktığında sece gitti mi o ruhun gidiyor böylece. Ama nedir mesela, istiyorum? almak zaten namazın şartıdır. Dinersen ne yapacak? Namazı bitinceye kadar Abdül olması şart İslam dininde. İhramda bunu gibi böylece. İhramda, ihram hac bitinceye kadar gereken şartları bitinceye kadar devam edecek. Şimdi, ihram demiştik muhteremler, mecazi kefendir, ihram mecazi kefendir. Kefen giyen bir kimse, yani ölen kimse, kefen giyen kimse, ne yapar, değil mi onda? Hiçbir şey karışmaz. Yani, dönemin dünya şapında bir otoritesi bile olsa kendisi, bir devletin başkanı olsa, dünya şapında otoritesi olsa bile kişi, Öldüğünde ne yapıyor? Hiçbir şey karışmıyor, Yatıyor böyle şey. Onun canlı törü nasıl yapılacak? Ona o karışık o karar veremiyor. Karar muhtemelen. Şimdi demek ki ölen bir kimse kendi canlısının kaldırılmasına bile karışamıyor böyle şey. Bak şunu buraya koyun, işte planyada şu var bunu alın, beni şuraya götürün böyle yapın, karışamıyor. Kimse kızamıyor, bir şey yapamıyor bu şekilde. İram giyen kimsenin de gerçekten böyle olması gerekiyor muhtarında şimdi. Evet. Ve bizi buraya bizlere Bakara 197 ayet. İsmarahim. <Sessizlik> El hacce eşhur-u me'lumat. El nedir? Eşhur-u malum olan, bilinen aylardır. Hacın vakti vardır. İstememez hacı. Ömre her zaman olur. Beş gün hac yılda her zaman olur. Ömre. Ama hac yılda bir defa olur. E gitmiş yani Mekke'ye bir hac da yapayım. Yapamazsın. Bir yıl beklemen lazım orada. Yani hac ancak yılda bir defa olur hac. Veya abi yürüyor. Nedir hac? malum olan yine aylardır. Şevval, zilkade zilçenin ilk on günü. Şevval nedir? Ramazan ayı bitti mi hemen şevval girer. Kişi o anda ihram giyip orada ihram bulunabilir yani böyle. Ama bir insan şevvala ihram giyemez. Hacı Vahdi gelmediği için. Şevval, zilkade ilk 10 günlendir efendim. Femen feradı fihindel hacce Kim ki fihinne o aylarda kim ki hac yapmayı kas ederse niyet ederse ihram giyerse ihram giyerse fela <gülüyor> refese refes yasak dedi refes kadınla cinsel ilişki ve altyapısı ya yani bir insan hanımla giderse ihramlı iken hanımla cinsel bir şey yapamadığı gibi böyle dokun gülme şekiller duymayacak şekillerini koruması gerekiyor maddeler. Neden? E, kefen giyiyor ihram kefen diye ölü olduğu nefsinin de ölmesi gerekiyor o anda. Gerekiyor Bir insan hacda kendi hanımına bile e, şerbetten dokunamaz. ileri gitmeyi dokunamadığı gibi. E, tabii başka kadınlara da erkeklerin bakmaması gerekiyor Çünkü kefen giydi mecazi ölü hükmünde ve la füsuka ve orada fıstık Yani Fıstık fasıklık olan günah işlemek yok orada. Yani orada e, günahtan her zaman sakınmak gerekiyor. Günah her yerde her zaman haramdır ama orada özellikle kat daha haram orada. Yani orada günahlardan daha fazla sakınmak gerekiyor. Ne yazık ki muhtemelen cemaatimiz, yani günümüzde oraya gidenler sanki artık orada her şey mübah gibi, yani sorumsuzca gibi bence. Hele hanımlarımız, mesela Türkiye'de e, cami yapmayacağı hareketi orada yapıyorlar. Ekran girerler, kalabalığa girerler. İşte tavaf ederken, göreceğim diye, hatta öpeceğim diye, ekranasından girer, ezilir, büzülür, sıkılır artık her taraf ağrır. E, bunu yapan kadın ne yapıyor? Aldığı günahları bir toplanırsa hadise bunda karşılamadı muhtemelen böyle şarkı. vela buyuruyor, orada günahlardan daha çok titizlikle sakınma gerekiyor orada. Öyle gıybet yapmak, dedikodu yapmak... E oluyor böyle şeyler? E, olabilir muhtemelen Olabilir, ne yazık olabilir. Olmaması gerek oluyor böyle, böyle şey. Yani kişi kefeniyken de, mecazen... İhrami girmişlerinin mecazen kişi kefeniyken de, ölü hükmünde olması gerekirken ne yapıyor orada? Her şeye karışıyor. Gıybet, dedikodudur, şunlar, bunu olabiliyor böyle şey. Vela جِدَالَ fil الْحَجِ Mevlan buyuruyor. Haç'ta cidal yok. Mücadele, tartışma, kavga diyor yok orada kardeşim. Tartışmak diyor Kavga yok orada böylece. Orada sayılmak gerekiyor. Evet insan bir gerçeği şöyle tatlı kadar söyler ama. Tatlı kadar söyler. E, kabul etmiyor. Etmez, etmez böyle. Öyle kızmak yok bu seferinde. Uzatmak yok ki böyle şey. Uzatmak yok. Gerçekler her zaman söylenebilir. Her zaman söylenebilir. Bir de on barak yerler hiçbir zaman boş olmaz mücerremdir. Halid Bağdadi asettir vardır. Halid-i Bağdadi son müceddidlerden kendisi. Müceddit her yüzyıla bir gelen büyük evliyaların başı Yani kutuptan üstündür müceddidler. Kutbun üstünde müceddidler. Halid Bağdadi Hazretleri. Yani Bağdat'ta yaşadığı için o, bu işten berikenisine bu hacce giderken önce Medine uğramış. Oraya bir ama o anda daha kendisi velayet makamına daha girmemiş daha. Yani evliya makamı tam girmemiş daha. O yolda ama, o yolda kendine bilmiyor kendisi bilmiyor. En azı keşfi açılmamış. Allah dostlarını arasa karışmak üzere daha tam bir makama girmemiş. Medine'ye gidince orada bir Allah dostunu ziyaret ediyor. Diyor ki buna tabi onlar hemen tanıyor bunu. Yani bunun geleceğini görür onlar. Hemen görürler. Hatta daha anne karnındayken Eylül'de şirin olduğu bir muhtemel bir Eylülullah'ın biri, büyük Eylülullah'ın biri, bir yoldan geçerken, gece giderken, tabi ışık yok yollarda, karanlık giderken, birden beri duruyor, Allah. Hayrola ne oldu efendim? Buradaki böyle bir kadın, hamile kadın var, ama öyle bir olduğu olacak ki böyle diyor, nur sıcak dünyaya, nur sıcak dünyaya. Evliyullah bunu bilir muhtelenler. Bu Halid-i de, bilin tabii Allah dostu Evliya tabii, bunun durumunu görüyor. Diyor ki buna, Halid, Mekke'ye gittiğin zaman, Arap'a gittiğin zaman diyor, her şeye karışma diyor fazla bile diyor. Her şeye fazla karışma diyor. Orada diyor, senin aklın emrede işler vardır orada. Bu da diyor ona, yani söze veriyor ona. Mekke'ye geliyor, tabi tavaf ediyor, namazını kılıyor, tavaf ediyor. Namaz kılıyorken oturup Kabe'ye doğru konu okuma başlıyor. Konu yani önüne biri geliyor, önüne biri geliyor, yüzünü buna dönüyor ama arkası kıble geliyor kimsenin şimdi. Bu konukuyor, okuyor, dönmüş, Ön biri geliyor... Gelen kişi ne oluyor? yüzünü bana dönünce o kimsenin sırtı arkası kıbleye gelmiş. Şöyle bakıyor. Allah Allah. Bu kim? adam diyor bana bakıyor ama karşı Beytullah var. kabe muazzama var. Allah'ın evi var karşıda. Orada sırtın dönüyor. Arkadaş kusura bakmama diyor. Ne olur diyor. Sen de dönsene kıbleye doğru diyor. Arkan demesi kıbleye diyor. O adam gülüyor. O adam gülüyor. Sen ne diyor medeneki o alim diyor, Allah olsun ne, ne temeli sana böyle diyor. Bak hemen böyle. Hemen tabi anlıyor, dua anlıyor. Tamam diyor, hafif anladım meşhini diyor. Ama ne olur diyor, bana bunun diyor sırrını söyler misin diyor. Anladığıma göre sen boş bir insan değilsin diyor. de ben onu görüşün biliyorsunuz. Sen bir Allah dostusun. Sen bir Allah'ın veli kulusun. Ve anladım ben bunu diyor. Ne oluyor diyor bana bunun sırrını söyler misin diyor. Neye sırtını Kabe'ye bana bakıyorsun diyor. Ya hale diyor. Sen de kalbine baktım diyor. Kalbin diyor Kabe'den daha parlak nurlu gördüm senin kalbin baktım ben. Onun için sen kalbine baktım diyor. Yani adı cemaatimiz... Yani Allah dostumu, Allah dostarmıktır. Onların katre böyle katre böyle. Nasıl nurun nurudur böyle, kafer eder. Bunu gönüllere verecekler. Ki her şey kussen meblağ yürür. Allah Teala yürür. Ben diye arşa sığmam. Kürsüye sığmam. Gökteye sığmam. Ama kamil kulumu gönlün sararım diyor orada. Gönlü sararım. Yani İlmi ilahi, aşk ilahi tabeleşe. Ondan aşkı, muhabbeti, muhabbetullah. Demek ki bir gönül Allah aşkıyla doldu mu? O kalıbat başlaya giremez, demek. giremez böylece. O kendi unutur, baş ağrıyormuş, diş ağrıyormuş, ayı ağrıyormuş. O bu fani beden uğraşmaz. Beden de fani der. Evde fani, arabada fani, eşya fani, beden de fani. O Allah bulmuş, Allah aşkı bulmuş. Hatta cennetten geçer o İşte müla mülü muhteremler, demek ki kişi araba ne yapacak ihramlıyken e, kadınla ilişki yok. İnsan kendi hanımına bile şehvete dokunamaz bu anda. Sonra günahı çok çok sakınmak gerekiyor. Çünkü mecazen kulağında ölü hükmünde. Bir de tartışma, mücadele yok olmadı. Böyle. Ya, efendim bir hakkıymış, şöyle yapayım, böyle bağırmak, çağırmak, ayağıma bastın, sıkıştırın, görmüyor musun, gözün kör mü? Yok. Yok. yok bir böyle. Böyle. bükütecek bu şekilde verecek. Doğru, Yine tabi ihramın da yasakları var muhtemeler. İhramda iki insan dikişli bir şey giyemez erkekler. Hanımlar değil, onlar giyer. Erkekler dikişli bir şey giyemezler. Yani kefen, dikişli kefenler şey erkekte dikişli bir şey giyemez. Mesela üşüdü. Delim ki kış mevsimine geldi. Gece biraz o gece soğuk oldu. kabul edelim. Üzerine mesela parvüsü atabilir. Ama kolanı giymez. Muhtad giymek ceza gerektiriyor. Ne haber? Arkasına atabilir, kolanı giymeden barıştığını. Bir battaniye atabilir, Dikişli giyemez. Yine erkekler başını örtemezler, ayaklarını örtemezler, şırak giyemezler. İhramlı olan bir kimse yatarken ki ne dikkat edecek? Ayanda örtmeyecek. yatarken de örteceğim. Örtüyor ayakkabıları. Mesela klima çok çalışıyor da ya yerde soğuk da eğer ile ayarını örterse cezalanmış oluyor. Yeni meslekleri bunlara böylece. Yani yalın ayak çık. Bu o zaman. Kefenki yıkışır böylece. Tabi orada tıraş olmak yok. Bedenden, hiçbir yerinden kır koparmak yok. Tırnak kesmek yok. Mekke'de yetişen, keni yeşil biri koparmak yok orada. Bir ot, bitki, yeşil bir şeyi, kuruyu koparabilir. Ondan kapılmak burada. Ama ah, tabi ağlamıyor tabi. Ve koku da sürmek yok ihramlıyken. Koku da. O da şey bir zihnet, süs da, Dünya zihneti. Ölü nasip kokuyor. Koku sürmüyor. Hatta yani ihramlıyken yıkanma izin var. Yıkanabilir insan. Yani, kullandığı sabun da kokulu olmaması gerekiyor sabunun da. Yani dikkatme gerekiyor buna. Çok muhtemelen böyle şey. Eğer bir insan kokulu sabunla yıkınız, iyi yıkınır, yıkanırsa, ihrem yıkanırsa bu da ceza giyiyor. Böyle böyle. Ceza giyiyor. Şey. Cezaların da sadakası var, kurbanı var da. Orada girmiyorum tabii. Şimdi toplandı Müslümanlar Arafat meydanında ne zaman başlıyor bu? Arefe günü zaval vaktinden sonra başlıyor. Ne de zeval vakti? Öğle vaktine girmesiyle başlıyor başlıyor dönemler. Mesela e, günümüzde, bu zamanda bazen bir gün evvel hacılara götürüyorlar böylece. Çünkü herkes aynı anda kalkışlara gitmeye. Aslında şudur sünnet olanı, terbiye günü. Şimdi bayramdan bir gün öncesine Arefe günü deniyor. Arefe'nin bir gün evveline de terbiye günü deniyor. Terbiye deniyor buna da. Anlam var ama girmeyeceğim oraya. Şimdi aslında nedir? Süleymanet olanı Hacı Adalya ne yapacaklar? Terbiye günü. Aradan bir gün evvel sabahımızdan Mekke'de kalacaklar. Gecekler Minaya oraya Orada gece kalacaklar. Orada beşlik kılmak sünnettir Mina'da beşlik kılmak böylece. Yani o günün terbi günün öğün namazını sabah Mekke'de kıldı. Terbi günün öğün namazını ikindiği akşam yatsıyı harfiye gün sabah namazını bırakılacak. Ondan sonradan aradan gidecek böylece. Ama günümüzde bu sünneti müekkettir çok sünnettir Genelde kafirlere bunu rüya etmiyorlar. Yani hacları Arafat'a etmek için. Mesela bir gün evvelden bugün mesela götürüyorlar. Başlayabiliyorlar bu şekilde. Ama Arafat başlamıyor. Ne zaman Arafat başlar? Arafat Arafat günü, günü öğle ezanın vaktinde Arafat başlar. Arafat'ın yani kuralları kanunları oradaki kurallar başlar. Arafat günü. Ne kadar sürer? Bayram sabahı imsak vaktine kadar sürüyor. Şimdi İslam'da bütün geceler geceler erci şey güne tabidir. Bütün geceler İslam'da erci şey güne tabidir. Mesela bugün pazar mı? Başamı denir. Başama paralesi akşamı denir. Başama. Bu Eğer bugün Perşembe olsa ne olur? Bugün Perşembe olsa. Perşembe akşamı akşamına deniyor Cuma gelirsi. Bakın teremler. Her şey gün Cuma olduğu için Cuma gelirsi ne böyle şey. Yani Perşembe bir günün akşamı Cuma gelirsi. Neden Cuma gelirsi hükmüne giriyor? Yani Cuma'nın faziletine sevabına, orada başlıyor. Bu anlama gelin teremler. Mesela bugün diyelim Şabanın son günü. Şabanın son günü böyle. Yarın Ramazan. Bu akşam da oluyor. Ramazan gelirse oluyor. Onun için tercih de kılınıyor bak. Halbuki bugün Şaban günü mesela aslında Şaban ayı mesela bugün. Yarın Ramazan ama ne oluyor? Geceler Ersi güne tabi olduğu için ne oluyor? Ramazan Ersi gün Ramazansa Şaban'ın son gününde teravihimiz kılınıyor böylece. Yine Ramazan'ın son gününde Ramazan'ın son günü bugün Ramazan. Ramazan tabi ne kadar? Akhirazan ne kadar böyle? Akhirazanlar okuduğumu Ersi günün bayram mı? Bayrama tabi. Onun için tarifi kılmıyor. Tabi böyle. Demek ki İslam'da bütün geceler Ersi gün hükmüne tabi. O hükmü tabidir. Yalnız tek hacda, Arafat'ta bunun dışında işinde oluyor burada böyle. Arafat ne oluyor Arafa'da? Arefe günü o gece devam ediyor. Arafik mi e devam ediyor? Ertesi şekilde imsaf vaktine kadar devam ediyor böylece. Bu ne almama geliyor bu? Bir kimse, hacca giden kimse geç kalmıştır. Özellikle Mekke civarındakiler insanlar kimi devre edecek, kimi yürüp edecek, geç kalmış olabilir. E, e yetişemez Arafat'a. Gece gitti işte oraya böyle. Gece yarısı gitti, Yine olabilir muhtemelenler. Olabilir bir şey. Ama bir kimse Arafat'ta vakfe yetişemese yani Arafat günü öğle ezanı ile erşi bayram sabah imsaf vakti ne kadar yetişemez sonraya o sene hacı iptal oldu. Yandı. Gitti. Ömrü yapar. İrdan çıkar. Amacı olamadı. Borçlu yani böyle. boş böyle şey. Vekil ne yapacak? Eğer hata kendisindeyse ertesi yıl ne yapacak? Kendi parasıyla haça gidecek muhtemelen. Şimdi Arafat'ın özelliğine gelelim. Adı cemaatimiz. el hacc arafe Arafah Peygamber soruldu. Ya Resulallah, hac nedir? Peygamber iki kelime alıyor orada. El-Haccı Arafat. Hac, Arafat'ta vakfadır. Bu adı şerif, Ebu Dağıt, Tirmizi, Nisa'yı, hakim. Yani çok sayıda hapları yazın, geçmiyor bu şekilde böylece. Yani haccın özü Arafat'ta bulunmak, vakfı yapmak olur. Haccın özü bu. Bu da bir ve günün sınırlı, günün sınırlı sadece. Eftel eyyami yevm-i arefe. Allah'a katıl en değerli gün arefe günüdür, Kur'an bari arfe günüdür. İzâ vâkafe yevm-i cümâtin. Hele bir de arefe günü cumaya denk, tavafık ederse, gelirse Kur'an bari arfe günü yani arafat günü eğer Cuma gelirse olur olur? Eftel misribü'ne hazretten 70 hacdan daha evlat okunmaz. Hacı ekber oluyor, hacı ekroluyor böyle. Demek ki Arefe günü Cuma gelirse, işte. Peygamberimizin Allahü Teala yaptığı hac o gün Cuma günü denk gelmiyor o gün geldi böyle. Hacı veda, hacı veda. Allahü Teala Peygamber Hazretleri hac ettiği senesi o gün öyle geldi böyle, Cuma'ya geldi böyle işte. Cuma'ya geldi, ee, yaklaşık. 124 bin sahabe vardı. 124 bin sahabe. 104 bin sahabe. Ama sanki tek kalp, tek gönül böyle? Tek kalp, tek göğü böyle. Birbirine sevme, saygı, hürmet ve birbirinin tenini tercih etmek sahibi arasında. Herkes istiyor ki Arafat'ta Resul yakın olsun. Arafat'ın da en önemli yeri Cebeli Rahme ortasında. Cebeli Rahme. Cebel da demektir. Rahmet dağı böyle. Orada Cebeli dağ Rahmet derler tepe. Böyle. Çok şeydir kadar fazla efendim. Üzerinde bir işaret üzerinde yine yani bir işaret üzerinde nedir o işaret? Adem babamızın üzerine çıkı bağduru dikildiği baktığı yer. Adem babamız Hacı gitti. Te insan. Havamız var ama o cide indirilmişti. birbirine kayıpla birbirine beneşen. Adam mihrından kalktı, yürüyip Hacce gitti. Ama tabii onunla yürüyüş daha hızlı oldu. Tayy mekan deniyor buna, öyle geldi. Meleklerle beraber Kabe'ye tavaf etti, Arafat'a çıktı. Bağladı bir tepe ama zaten adı Rahmet Dağı. Rahmetin yağdığı, ile rahmet, mali rahmetin yağdığı bir tepe nur öyle bir yer. Taşlı kayalık yerdir böyle. Adı yüksek değil kendisi. Böyle. Böyle taşlı kayalık böyle kara kara taşlar. Kayalık bir yerdir. Üzerinde de bir işaret vardır. Harbi işaret üzerinde. Adam var çıktı. Oradan baktı. Uzaktan Hazabayı gördü. Arefe. Bildi, tanıdı anlamına geliyor. Onun adı Arafat olmadı. Öyle adı oldu öylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Rahmet yakın yerde vakfiat Pekhamet'in muhtemelen yapar. Devri Özen'in muhtemelen yaptığı böyle. yaptı böylece. Demek ki mümkün olduğu kadar e, tabii günümüzde muazzam bir yoğun bir kavgalkı başlıyor. Milyonlar o an oraya geliyorlar, bir anda geliyorlar. Ama mümkün olduğu kadar insan ne yapmalı orada çadırından çıkmalı çıkmalı Rahmet yakın bir yere gelmeli insan böyle. Vakfiyat. Ne diyor? Dua et mekanlar. Peki, dua etmemeyle ahazâb-ı Aleyhisselatü. Peygamber Aleyhisselatü madretleri Arafat'ta muhteremler iki namazı birden kıldı. Hâd-ı Şerîb-ı Aleyhisselatü An-Câbir'in Salle zûre sümme ekâme fesallel asre veleym-i salli beyni yama şey'en Hece Manese Mabedi yeri orada Mescit İbrahim deniyor. Arafat'ta mescit meşgid vardır. Mescidin ön Kıble tarafı Arafat'ın dışında kalıyor ama. Öbür tarafı Arafat'a dahil olmuş oluyor. Ve Manese Mabedi yeri orada hutbe okuduğu yerdir. O zaman da yoktu mescit orada. Yani bina yoktu da. Orada yalnız orada hutbe okudu, da. Öyle vakti de namazın öncesi okudu. Sonra öyle vakti gelince, gelince tabii mezini bilal e habish ramazan tutur muhtemel, peygamber mezini verdi. Hasti bilal arafatta ezanı Muhammed'i okudu, Allah'ı terdiye verdi. Ezanı bitirdi, de manuştası dedi ki ya bilal kâmetle, hemen kâmetle, hemen kâmet ede öyle namazının farzı kılındı, öyle namazını kılmadı peygamber kıldırmadı. hesapla muhtemel. Bak, betire bakın işte ben şey. Öğle ezan okundu. Peygamber buyurdu bir Ya biral hemen kahmetle, Hemen kamet dedi. Ve Ali tabi imam oldu. Orada öğle namazının farzını kıldılar. Peygamber size selam verince, burada Ya biral yine kahmetle, Yine kahmet dedi. İkininin farzı kılındı. Yani orada İkinci namaz cemedir bir araya getirildi böyle Hanefi de yalnız Arafat'ta de müzerefide caizdir. Müzerefide akşam ile yası arafat öyle ikindi bir arada belirli kılındı böyle şey. Arada sürel kılınmadı böyle şey. Kılınmadı. Avdümeli Mervan berdan, kendisi emibilerden. bu haccaji Hacı Kabren başına gönderdi. Ama tembiyetti Hacı, Hacı Abla bin Ömer ne derse dinle Ömer. Ömer o dinledi. dedi. Aldık Ömer'i. Hacı Kabren'i Haz kısa oku hutbeyi kısa oku uzatma fazla da dedi namaz hemen kıldır vakfeye zaman kalsın buyurur Demek ki Arafat'ta öyle ikinin bir araya getirilmesi, arada sünnetlerinde kılınmaması, kudbeni uzatılmaması fazlını işin bunlara böylece Arapada özelliği vakfe, dua, yalvarma, yalvarma, yalvarma mevzamızın müsterimler. Çünkü öyle bir toplum dünyada yola bir defa bir araya gelen bir toplum. Mesela insan Kabe'yi tahap ederken tavakta bir evli olabilir. Olmayabilir ama. Tavakta zamanı kutbu olabilir. Olmayabilir ama. Ama Arafi bir Arafat'ta Peygamber Ruhaneti orada muhtemeliler. İbrahim Ruhaneti orada. İsmail Ruhaneti orada. Hızır Ersem orada. kutbu orada böyle evlilik varsa hepsi orada muhtememdir. Kimi bedenen kimi ruhan böylece. Yani öyle bir toplum dünyada bir defa bir araya geliyor. İnsan da bilmeli ki bugün Arafat'ta. Arafat'ta o gün orada. Kim bilir kaç yüz tane evlilik var orada. Bu kesin muhtemem. Hızırlar İslam orada. Peygamber ruhaniydi orada. Hiç aşıklar, salihler, tekvallar böyle Allah diye yananlar. Efendim, gafile de var. Onlara görmeme gerekiyor muhteremler. O görmeme gerekiyor. Bir şival cevizle tabii çürük olur mu? Olur muhtemeler efendim. Çürükse olmaz böyle? Yani etin mutlaka kemiği olur. Gülün dikeni olur. Mutlaka olur ama onlara görmeme gerekiyor muhteremler. Neden? Çünkü bir milyon gafil insan derin toplantısıyla bir araya. Allah'ı deseler bile bunlar. Ama bir Allah dese bir Eylülullah bir daha bir Allah dese muhteremler yelikler titrer. Neden? Çünkü Eylülullah gönülden böyle. Aşk böyle. cezbeyle böyle. Onun bütün letayifleri yeterse letaifler bazı insanın göğsünde böyle. Bütün şeyleri öyle bir Allah der ki, ağaç titrir ondan muhterem şekilde. bu şekilde böylece. Bu işin demek ki, ara falan da özelliği buna kanatlanıyor, yılda bir defa o toplum orada bir araya geliyor. Geliyor böylece. Kaç yüz evlullah, işte nice sıddıklar, aşıklar, sahiller, tekbalar böylece, yanıklar böyle, oradalar. Orada, işte o gün ne gerekir ki Oruç bile tutmamak gerekiyor bak. Oruç bile. Ümmülü Fadlı'ya Hazretü Ümmülü Fadlı daha hiva ediliyor. Kim bu? Kadın yani bu. Kim bu? Hazreti de Abbas'ın ve -han hanımı. Yani Peygamberimizin amresinin hanımı. Ümmülü Fadlı muhtemelen. Burada Fadlı olduğun ismi Ümmülü Fadlı Fadlı annesi anlamına geliyor. Bu, bunun künyesi bu. شَكَّنْ نَاسِيَ مِ عَرَفَ فِي سَعْمِ İnsanlar, yani sahabeler kenara konuşuyorlar. Acaba Resulullah bugün oruçlu mu acaba Arafat'ta? Peygamber Tevbe üzerinde vakfede ve konuşunu yapıyor. Veda konum böylece Konuşu insanlar kendi aralarında sahabeler merak ediyorlar. Yani acaba sünnet olacak mı ümmetine? Acaba Peygamber oruçlu mu acaba bugün Arafat'ta bu kimi bana kalsa oruçlu galiba işini görmedim işini görmedim kimi o efendim oruçluydu galiba bir görüş birliği olmadı böylece bu hanım Ümmül Fadıl yani, Allah, Peygamberimizin yengesi aklı etti febâsü ile nebiyy bişerâbil feşerîbehü yanında biraz süt varmış hemen birine verdi ona al bunu yavrum bunu Resulullah'a götür benim gönderilmişsini söyledi Resulullah. Aldı gitti, peygamber üzerinde Ya Resulallah, bunu Ümül Fadul, yani yengen sana gönderdi. Ümmül aldı, feşir beyi, içti oradan mutlaka. Içti, içti. İşte ona gördüler ki eberece, demek ki orada peygamber sana de oruçlu değildi. Mutlaka. Şimdi orada tutmamak daha eftal. Orada ama, Arafat'ta. Ama başka yeri tutmak daha sevaptı Tamamdır. Daha asla bu şekilde. Neden orada oruçlu olmadığı eftal? E, kişi orada oruçlu olursa yorgun olabilir, bitkin olabilir, enerjisi tükenir, odanın yatar, gafil olur mu? Işte, ne gerekiyor orada? Dinamik, enerjik olmak gerekiyor. Oruçlu olmayacak kişi orada olmayacak. Orada. orada zaten bir gün bu taraftan. Hatta gerçekte bir gün bile devam etmiyor yani. Yani öğleden sonra başlıyor. Zaten akşam insanların grubundan sonra da çıkması çıkıyor ancak çıkılıyor. İşte yarım gün yarım da az bir şey fazla değilim bu şekilde. Ve insanın çoğuna bir, de bir defa nasip oluyor bu. Yani oraya giden bir kimse bunun da çok bunun değerlendirmeyi gerekiyor böyle. Yani saniyeler saniyeler değerli böyle. Işte böyle. Bire yüz bin Böyle yüz bin böyle şey böyle. Allah dostu arasında böyle. Dualar müşterek birleşiyor böyle şey. Herkes duada orta ortak yapıyor. Mesela Rabbena, Atina, Fiddini, Hasena. Rabbim bize her şeyi iyisini ver. Bize. Kutup da bunu söylüyor muhtememde. Kırkta tane bunu söylüyor. Kızarsan bunu söylüyor. Herkes bunu söylüyor. Bize, bize, bize. Dualar müşterek olarak. Müşterek olarak. Yani gönlüne olan bu duaya giriyor burada. Onuş orada çok dua etme gerekiyor, o da hiç boş geçirmem gerekiyor. Var mı da boş zamanı geçirenler? E Tabii hele de var bu böyle. Orada çaylar demlenir, örsen böyle, böyle. çana böyle, yiyecekler şunlar bunlar keyfler keyfler. E hele günümüzde kafile başkanı hoca bir dua eder, Amin Amin Amin. O hoca biraz da güzel, biraz parçalamışsa. Müseyyaf kendi nasıl bir barb çalmıştı. Oh ne bir de dua etti. tamam bitti işi böyle şey. O muhtemel sen kendin et kendine, kendine kendiyim böyle. Hemen ben bilmiyorum nasıl bilmezsin ya. Yok mu Allah'tan seyitciğim Allah yok mu ihtiyacın senin böyle. Allah'tan sağlık işte iman işte aşk işte imanı kuvvetlemiş işte kızının kaparmasını işte oğlunun namaz kılmasını işte torunlarının işini işte hastalara şifa iste, ümmetime yardım işte böylece. İslam ahrem için yardım iste Allah'tan Mevlamızdan. Gaz Müslümanlara yardım iste Mevlamızın muhterem haberi Ya. İçinden doğacak, içinden muhteremler. Evet dünyada insan mesela bir dilekçe verecek, kişi bunu kendi yazmıyor. Neden Çünkü dünyada güzel kelimeler, kurallar daha geçerli dünyada bir etkili oluyor böylece. Kanla bunun bu şekilde. Ama Allah katında İhlas samimiyet müttür Allah samihlas samimiyet Allah kataparçe gerekiyor. Bir de bunun dışında orada orada namazdan çok zikrullah orada. E evet kaza kılayım Yok ya kardeşim orada ikramat bir yere getiriyor diye. Neden Duaya ya kalserten böyle şey. zikrullah tam otu nerede kardeşim. Dönersin kubbeye. Efendim işte arkadaşlığımla konuşacağım, şunu da konuşacağım. Birini görüyor, geçerken, o halis senden mi geldin? Hangi arabaya geldin? Hangi geldin? Ya bırak onların bari ve günün kısıtlı ve zamanın kısıtlı be, böylece böyle. Bırak onları, kapı günü, kimseyi görme böyle. Kimse gelmiyor orada böylece. Orada ve zikrullah muhtemelen. En etali denir orada zikir. Kelime-i tevhid muhtemelen. Kelime-i tevhid, sarhoş-i şerife, sübhanallah gibi böylece. Tabi insan Kur'an ezbe bilene kadar okurlar orada, okurlar orada. Yani ama şöyle bilinçli, uyumlu, gönülden, acil etmeden, mesela İlah illallah, vahdetül aşirek leh, elle, ve hamdi, yuhii ve yumit, ve hayun ve kadir. En akre bu muhtemelen, haberi, en varbudur. Bu okmakla verilir, okmakla ya anlamı çok geniş ama sıkmaz tabi. Sohbet sıkma muhtemelen böylece. Anlamı çok geniş böylece. Yani orada yani gönülden geldiği gibi böyle kapa gözünü kimseye bakma. Evet tabi yemek yenir muhtemelen der. Yemeğe de hafif biraz. Karnın pata şişirme. Hayret basmasın. İçlerini sıkmasın. Hafif olman için gerekiyor. Hafif ya Yarım gün bu. Hafif yarı da. Orada dua dua dua muhtemelen böylece. Ve ümmet Muhammed işinde. Bütün ümmetimiz için de dua etmek gerekiyor burada. O duan kalmasına siyah oluyor böyle şey. İslam alemi için, Müslümanların zaferi için, Kur'an-ı Kerim'in hâkimiyet, egemenliği için, İslam'ın egemenliği için, Müslümanların bu enzirmişten kurtulması için, Müslümanların yüz güzellik yaşaması için böyle, yaşaması için, İslam ya yani Allah için, çok yalmak gerekiyor orada. Yalmak gerekiyor orada. Onlar tabi onu yaparken dünyadaki Müslümanlar diğer Müslümanlarda da Arefe günü tek bir teşrik veriyorlara dersek tek bir teşrik veriyor Arefe gününden başlıyor. Sabah namazı Farnızra başlıyor. allah Ekber, allah Ekber. La ilahe illallah ve allah Ekber. allah Ekber ve lillahi l -hamd. En büyük allah en büyük setel Allah-u. Başka ilahi yok. Ham sanayileri layihrabim o şekilde böylece tek bir tek bir böylece e, günlerinde, barın e, boşta geçirmek muhtemel böyle Müslümanlar böylece. Niyazi ki günümüze böyle hele hanımlarımız tabii ev temizliğiyle böyle. Eski Müslümanlar ne yapmışlar? Yani gerçek Müslümanlar, eski değil, de önceki Müslümanlar, gerçek Müslümanlar ne yapmış onlar? Onlar kalp temizliği Kalp temizliğine. Ne demiş onlar? Eğiline kadar temizlesem gene kirlenecek, dünyada kalacak, yıkılıp gidecek böyle. Ama demiş kalbini temizlersem ve bu temiz kalp bile kavuşursam iki can benimle yok. Bir tüm i̇şte mesele kalbini nurlandırmak muhtemel. Kalbi temizlemek. O kalbe Allah aşkını sokmak. Allah deyince o kalbin duygulanması gerekiyor. Duygulanması gerekiyor. Kalp o hale gelmeli ki o hale gelmeli ki insan bir şey meşhurken bile kalp kendinden böyle Allah demeyi işten doğuş işten gelmeli kalbinden beri. Gelmeli böyle. Oturun yerde, kalktığın yerde, yürüdün yerde doğuşun gelmesi gerekiyor. Ve Tabii bayramda da muhteremler ne gerekiyor? Haramdan da sakınma gerekiyor bayramlarda da. Ne yazık ki bayram geliyor diye ben şahsen üzülüyorum muhteremden. Her sene böyle üzülüyorum böyle. Yani asıl olayım bile bazen böyle. Kimseyle görüşmek istemiyor can cam sıkıyor asıl olayım bile. Böyle. Yani sanki bayramlar böyle ah böyle. Kafesten, kurttan, kuş gibi insanlar, yani sanki Kur'an'dan fırlamışlar, dinden fırlamışlar. E çırır çıplak, çırır çıplak böyle Tabii Tabi günümüzü zaten akrabi ziyaretlerden tatiller tatiller aldıkları böyle eğlenceyle aldıkları evvel. Nereye gidiyorsun o sırada evvel? gidiyorsun ben? Eğlenmeye gidiyor evvel. Eğlenme vakitinde var mı acaba? E kıyamet tuşmuş geliyor kıyameti ya aramet evcuk belirmiş yani kıyamet geliyor böyle bakınlar. Doğal evet. dengeler bozuldu müsirhan. Doğal dengeler bozuldu. İnsanın da doğal sağlığı bozuldu. Doğal gıda da kalmadı. Yani doğal yaşam kalmadı böyle. Hava kirliliği, deniz en kiriliği, karalarda verim gitti. Evet. Yani doğal dengeler bozuldu böyle ya. Yani. Kıyamet ısınma başlıyor. Neden? Gök kırılacak mı? Elabırıyor. İde sema-ı fatoraç. Elabırıyor. İde gök kırılacak. Hangi gök kırılacak? Essema tekil burada. Tek bir yani böyle. Ve buradaki lam tarif var. Belirli gök. Yani dünya göğünür şey Dünyayı koruyan tabaka. Kimelabırıyor? Sakfem mahfuzah. ...dinyayı koruyan tabaka var, o zaman tabakası var, o görülecek muhtemelen pekişim, görülecek böyle şey böyle. Ne olacak görülemeyeceği, Allah'ın koduduğuna terk et, başlı muhtemelen. Güreşte gelen ışınlar var, zararlı gelenler, kodumuş şuvallar böyle, onlar o süzüyor böyle, süzgeç böyle. Yani süzmeyecek bunlara böyle şey. İşte kriz ısınma, peki ne oluyor ki ısınmada? E Mevlana koyuyor, su dengesi var yerizden, yani su dengesi var, bu denge bozulacak işte. Yani doğa denge bozuldu gibi bir de su dengesi bozulacak. Nasıl bozacak bu? E ısınınca verdanı koydu su dengesi nasıl? Yani bu dengelemiş bunu kutuplarda buz halinde. Dağlarda gibi buzlar kutuplarda. Yüksek dağlarda kar şeklinde bunlar arkadaşlar. Isınınca ericek onlar terelece. Tabi baştan yavaş yavaş bir hakikaten hak edilmeyecek. Ama buza bir gevşedi mi Teala kurtum. Aniden başlamı başladı mı, bütün denize taşıyacak mutlaka, göğe taşıyacak mutlaka bu şekilde yapılacak. Yani azı cemaatimiz, tabi kıyamet geliyor. E gelsin, gelsin. Aslında daha iyi kıyametin gelmesi. Çünkü kıyamet gelmez, ahiret kurulamıyor. Kurulamıyor. Yani kıyamet gelecek ki, bu düzen yıkılacak, bozulacak böyle. Dünya bu değişecek, gökler değişecek, ahiret düzene geçirecek. Kıyamet gelsin bu şekilde. Ama burada kazanamazsak muhteremler böyle. Yani gülme zamanı değil alacağım böyle. Eğlenme zamanı değil, değil böyle. Ağlama zamanı aslında böyle şey. Etrafa bakınca ağlamamız gerekiyor muhteremler. Hanımların çürü çıplak, hele hava iyi oldu mu çürü çıplak böyle şey. Bak gözümüzün zavallı, hanımı takmış koluna. Ama onu kıssanmıyor da muhteremler. Kıssanmıyor da onu böyle. Kızı daha bak bu şekilde böylece. İşte Allah tabi dahil senin değerli muhteremler Onlar, nasip etsin onlara Rabbim inşallah teale, nasip etsin onlara inşallah böylece. Çünkü Allah unutsa da bir insan Allah'ını unutmayan muhterem böyle. Yani, yani bir insan ölümü unuttu. haşallah unuttu. azlar unuttu böyle. Daldı dünyaya. Alkol, uyuşucu, kumarı, fuşu, hepsinden daldı böyle Gece yatanın daldı. Ama onun nefeslere bak sayıldı Allah katında Sayılı böyle şey. geldi mi? Mahdi geldi mi? O da ölüm oldu. O da teniştire yatıyor, yatıyor. O da onların kefini giyiyor. O çağda şimdi var mı? Çağda şanına var ya böylece. Yani örtüller, ters ses bakanlar var ya Onlardan öyle sonunda ondan sonra o kefeni giyiyorlar. Peki kefen çalıştık mı çekifen? Yok. Havarımızın giydiği bir aynı bes parçaları muhtemelenler. Kefen böyle. O da kefeni giyiyor muhtemelenler. Sarılıyor. Ona da pamuk sakı koyuyor. Alman malına şurası şenestin menesini aldığına böyle. Ne yapıyor o da sonunda? Ver şükürlerimde. Bırak kolye, örtülüyor. örtülü ya, hadi bakar ne apta bakmaları